Azab Allah'tan, Şeytan'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi'ül Alemin. Ve salat ve salam. Allah'a şerefli Musallim Muhammed bin Abdullah, Aliye. Aftalı ve teslim. Alemden Rabbi olan Allah Azze ve Celleye, Zatına, Azametine, Güceline, Büyüklüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi, Efendimiz ve Vesselam'ın hamd sancağının altında kendisini ham edeceği ve öveceği şekliyle razı olacağı şekilde hamdu senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve Sellem'e, Ehl-i Beytine, Ashabına, Tabi'un etpe tabi'ine ve kıyamete kadar Rabbilerini bürleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Bugün Allah nasip ederse inşallah kardeşler yine isim ve sıfat tevhidi isimli ders halkımızın bir yeni bölümünde karşı karşıyayız. Bu şu anda işlemiş olduğumuz hususları zaten özellikle e, detaylarıyla işliyoruz. Çünkü işlemiş olduğumuz isim ve sıfat tevhidiyle bağlantılı olması bir tarafa hakkında bilgimizin olması gereken bir takım fırkaların karşımıza çıkmış olması ne yapıyor kardeşler? Özellikle şu anda üzerinde durduğumuz hususta biraz detaya girmemizi gerektiriyor. Bu gibi detayları zaten geçtikten sonra inşallah çok fazla detayına girmeden Allah nasip ederse isim ve sıfat tevhidini yavaş yavaş artık belki 3-5 derste bitirmeyi gayret edeceğiz inşallah. Ta ki ehl Sünnet ve Cemaat'in bu husustaki görüşlerinin izahı ve muhaliflerinin görüşlerine reddiye ve bunun örneklendirilmesi ne yapacak? Karşımıza gelecek. Ve hatırlıyoruz kardeşler, demiştik ki Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında birlenmiş olması, yani tevhid edilmiş olması hususunda farklı yaklaşımlar var. Felsefi yaklaşımlar demiştik, felsefeyi ve filozofları ne yapmış? Filozofları işlemiştik, onlardan bahseylemiştik. Daha sonra kelamcılar demiştik ve kelamcılarını ne yapmıştık kardeşler? Beşe ayırmıştık. Bunları cehmiye, muatezile, küllabiye, eşariye ve maturidiye olarak ne yaptık? İfade ettik. Ki üçüncü yaklaşımda ehli sünnet vel cemaatin yaklaşımı olan yaklaşım şekli ki bunun özetini ilk birinci, ikinci derslerimizde ne yapmıştık? Zaten işlemiştik hatırlayacağınız üzere. Geçenki dersimizde cehmiyeyi anlatmıştık kardeşler. Cehmiye mezhebinin nasıl bir mezhep olduğu ve oluşumu ve hangi kanaatlere gittiğini ne yapmıştık, işlemiştik. Ve Cehm i̇bn Safva'nın tabileri olduğunu söylemiştik. İsim ve sıfatların tamamını reddettiklerini belirtmiş, imanın sadece kalp ile bilmek olduğunu söylediklerini aktarmış ve kulun hiçbir güç ve ihtiyarın olmadığını, Allah ne yazmışsa kulun onu yapmakla mükellef olduğunu yani cüz-i irade de dahil her bir şeyi inkar ettiklerini ifade etmiştik. Kıyamet günü ne yapardı bunlar? Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin gözükmüş olmasını da inkar ederdiler. Kur'an'ın mahluk olduğunu söylerdiler. Cennet ve cehennemin fani olduğu kanaatindeydiler. Bu sapıklıklarıyla ile beraber. Bu alabildiğine sapıklığın en uz, uç sınırında olan görüştü kardeşler, cehmiye. Ve geçenki dersimizde yine Mu'tezile'den bahis eylemiştik. Vasıl bin Ata'nın Hasan al-Basri'nin meclisinden ayrılmış olmasıyla başlayan serüvenini ve İslam tarihi içerisinde neden bu şekilde yaygınlaşmış olmasının sebeplerini yapmıştık? ifade etmiştik ve Mu'tezile'yi tanımlayabileceğimiz şekliyle kendi temel kaidelerinde usulü hamselerini yani beş temel kaidelerini ifade etmiştik. Bunun tevhid, adil, adalet... Yani Allah'ın iyi amel edenlere mutlaka karşılığını vermesi, kötü amel işleyenlerin de mutlaka cezalandırılması emirlerini mutlaka yerine getirmiş olması gerektiğini ifade etmeleri. Yine tövbe ederse ne ala? Tövbe etmezse büyük günah işleyen kişinin dünyada Müslüman olarak hüküm verilse dahi, asıl itibariyle mümin olmadığını ve tövbe etmeden ölürse büyük günah ile beraber ebediyen cehenneme gideceğini hariciler gibi ne yaparlardı? ifade ederlerdi ahirette. Yine Maruf ül Maruf Nehya'nın de onların beşinci kaideleriydi. Kelamcılar içerisinde kardeşler, eğer ki kelamcılar içerisinde de bir ayrıştırma yapacak olursak, yani şöyle diyelim gözünüzün önünde bir tabela düşünün. Tabelanın en sol uç tarafında Felsefecileri düşünün. En son, en sapık e, ve alabildiğine sapkunlaşmış fırkaların en uç sınırında olan kesim olarak felsefecileri sol tarafta düşünün. En sağ tarafında ise ehli Sünnet ve Cemaatin yani Peygamber aleyhissalatu vesselama onun ashabına, tabiuna etba'u tabi'ine ve onlara tabi olmuş olan güzel ümmetin önderlerine tabi olan güruha ne yapın? Ona... <gülüyor> En sağ tarafı verin ve bu şekilde düşünün. Şimdi arayı yerleştiriyoruz kardeşler. Yani bu fırkaları araya yerleştirecek olursak kim kime daha yakın diyecek olursak soldan sağa doğru geliyoruz. Yani en sapık fırka olan felsefecilerden ki bunların içerisinde işte vahdet-i vücutcular var, hululcular vardı. Bunlardan en üstünlüğe doğru meyledecek olursak bu felsefecilere yakın olan ve en sapık olan görüş cehmiye görüşü. Cehmiye görüşü. Cehmiye görüşüne karşı, cehmiye görüşüne karşı mücadele etmiş ve cehmiyeden biraz daha İslamı savunma taraftarı olarak boy göstermiş. Ama bununla beraber mutlaka, mutlaka ama mutlaka vahyin gerek akide bazında, gerekse amel bazında akla dayanmış olması gerektiğini söyleyen ve temel ölçü olarak aklı alan ve bu sebepten dolayı da sol tarafa meyleden fırka olarak, sapı fırka olarak hemen Cehmiye'den sonra ne geliyor kardeşler? Mu'tezile geliyor. Mu'tezile geliyor. Diğer üçünü ne yapacağız? Yani diğer üçünü yaptığımız zaman, sıraya araya aldığımız zaman şöyle yapabiliriz. Mu'tezile'ye karşı mücadele etmiş, Cehmiye'ye karşı mücadele etmiş, onlara nispetle, Kur'an'a ve sünnete çok daha sadık kalmış fıkıh ve hadis e, ehline ki ehli sünnet ve cemaatin diğer bir ismi aynı şekilde ehli hadistir. <gülüyor> Bu fıkıh ve hadis ehline biraz daha yakın olan bir görüş olarak ama aklı da bir yerde yine e, sınırının ötesine geçiren güruh olarak ne yapıyoruz? Maturidiye ve eşariyeyi görüyoruz kardeşler maturidiye ve eşariyeyi görüyoruz. Onlardan sonra küllabiyeyi görüyoruz. Ondan sonra ehl-i sünnet ve cemaati. Yani bunu gözünüzün önünde canlandırırsanız sıralamasını yapacak olursak işte felsefeciler cehmiye ve mutezile ki bunların sapıklığı alabildiğine sapıklıktır ve mutlak sapık fırkalar olarak ifade edilir. Ondan sonra ise maturidiye, eşariye küllabiye ve ehl sünnet olarak ne yapıyoruz? En doğru olana meylediyoruz. Peki sıralamasını yapacak olursak tarihi olarak oluşumuna geçtiğimiz zaman küllabiye mezhebi nedir? Küllabiye mezhebinin durumu nedir? Ya da küllabiye kimlere denir dersek kardeşler. Küllabiye Abdullah İbni Said İbni Küllab el-Kattan ki aynı şekilde Ebu Muhammed İbni Küllab diye de bilinir. Ebu Muhammed İbni Kullab'tan önce kardeşler insanlar iki kısımdı. Yani kullabiye düşüncesinin kendisine izafe edildiği bu Ebu Muhammed İbn Kullab bunun düşüncelerini İslam toplumunda serd ederek insanlara nüfuz etmesine var etmesine sebep olan o dönemde yani nüfuz etmesinden önce iki grup vardı kardeşler. Ya ehli sünnet ki isim ve sıfatları ispat ederdiler ya da cehmiye ve mutezile vardı. Yani iki gruptu. Cehmiye'nin oluştuğu dönemdeki cehmiye'nin kurucusunun zaten e, öldürülmüş olduğunu, sebebini ifade etmiştik. onunsa mutezile çıkmıştı. Mutezile de ne yapıyordu? Herkese aynı şekilde isim ve sıfatlarda isimleri var ederken sıfatların hepsini reddediyordular. Ve insanlar iki kısımdı kardeşler. Ehli i sünnet ve cemaat olarak ispat edenler, ama tabi ki keyfiyetsiz, benzetmesiz ve yorumuna da gitmeksizin, tahrif etmeksizin. Bir de cehmiye ve mutezile vardı. Bu Ebu Muhammed İbn Küllab kardeşler öyle bir düşünceye vardı ve dedi ki Allahu Teala'ya lazım olan sıfatlar ispat ederiz, ihtiyari olanları nefk ederiz. Yani ne dedi? Bakın İbnü'l-Küllab Eş'ariyye ve Maturidiyye'den Ehl-i Sünnete çok daha yakındır. Ehl-i Sünnet'in isim ve sıfatlarındaki görüşlerine çok daha yakındır. Özellikle isim ve sıfat tevhidinde Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının hiçbir şekilde tahrif, tevil, olmaksızın inkar etmeksizin ve benzetme ve temsile gitmeksizin keyfiyetine girmeksizin ispat etme hususundaki Ehl-i Sünnete İbnü'l-Küllab çok daha yakın. Neden? Çünkü İbnü Külab kardeşler Allahu Teala'ya lazım olan sıfatlar diye bahsetmiş olduğu ki biz hatırlayın ne yapmıştık? Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın sıfatlarını kardeşler üçe ayırmıştır. Ve Rabbimizin zatından olan sıfatları demiştik. Hatırlarsanız işte Rabbimizin kendilerine haber verdiği el, yüz, işte parmak gibi sıfatları ki İbnü Külab bunları ne yapıyordu? Bunların hepsini kabul ediyordu. Yani ehl olduğu gibi Allah'ın eli vardır, işte Allah'ın yüzü vardır ama tabii ki bu sadece var olduğunu bildirmekle beraber, keyfiyetine hiçbir şekilde girmeksiz. Manevi sıfatlar demiştik ikinci sıfat çeşidini kardeşler hatırlarsak ve İbn-i Küllab manevi sıfatları da kabul ediyor zaten. İrade, kudret, rahmet, ilim, hayat, semi, basar, gazap gibi. Fakat fiili sıfatları, yani Allah-u Teala'nın kendi takdiriyle dilemiş olduğu zamanda gerçekleşen fiili sıfatlarını İbnü Küllab bu şekliyle kabul etmez bir düşünceye meyilletti. Ne gibiydi bunlar da? İşte Rabbimizin gece son üçte birinde yeryüzü semasına nüzulu inmesi, istiva arşa istiva etmesi ve kıyamet gündeki gazabı gibi bir takım Rabbimizin zamana ve dilemesine bağlantılı olarak tecelli eden sıfatlarını İbnü'l-Küllap ne yaptı? Bunları kabul etmedi ve bunları mutlak tevil etmeliyiz görüşüne gitti. O yüzden şuraya dikkat edin kardeşler. Bu sebepten dolayı İbnü'l-Küllap ve Küllabiyye grubu ehli sünnete, eşaril, ehli sünnetin isim ve sıfatlarındaki tevhidindeki hususta ehli sünnetin görüşüne Maturidiye ve Eş'ariyye'den çok daha yakın. Neden? Çünkü Eş'ariyye ve Maturidiye bunlar Allah azze ve celle'nin isimlerini kabul ederler. Sıfatlarında sadece yedi tane sıfat verirler ve Rabbimizin bu kaydi bu ihtiyari olan hususlarını da zaten ne yaparlar? Doğrudan mutlak te tevil ederler. Halbuki İbnü'l-Küllab'ın Rabbimizin tüm sıfatlarını ispat ettiğini görüyoruz biz. Tüm sıfatlarını, Kur'an ve sünnetin ne geçiyor, hepsini ispat ediyor. Sadece ihtiyari dediğimiz, rabbimizi dilemesine bağlantılan sıfatların nefi ediyor. i̇bn Küllab, i̇bn Küllab gelince kardeşler, ehl-i sünnet ve cemaat ile cehmiye ve mutezile arasında bir tampon bölge oluştu. Yani onun bu düşüncesi böyle bir tampon bölgenin oluşmuş olmasına sebebiyet verdi. Ve ilk eşariler de bu güraha uymuşlardı. Eşarileri de ikiye ayırıyor alimlerimiz. İlk dönem eşariler ve sonraki eşariler diye. Onların ilk olanları da İbni Küllab'ın bu görüşüne etmişlerdi. Ki Haris el-Muhasi Küllab'a tabi olmuş ve İmam Ahmet onun mesela terk edilmesini emretmişti. Yani Haris el-Muhasi, İbn Küllab'ın bu düşüncesine etmiş ve İmam Ahmed bin Hanbel onun Allah azze ve Celle'nin ihtiyari sıfatlarını tevil etmesi gereğini görmesinden dolayı da İmam Ahmed onun terk edilmiş olmasını emretmişti. Halis'in sonradan görüşünden döndüğünde aktarılmıştır ki inşallah da öyledir. Fakat Küllab'e dediğimiz husus burası kardeşler. İbn Küllab'ın kendine has yöntemi ile oluşturmuş olduğu bu menhece de Aynı şekilde Küllabiye denildiği gibi Es-Sıfatiyye ismi de verilmiştir. Ki hakeza Eş'ari, İmam Eş'ari'nin kendisi hakeza Galani'si e, gibi Muhasibi gibi Eş'ariyenin önde gelen mutakaddimi de İbn i Küllab'ın bu düşüncesine ne yapmışlardı? Uymuşlardı kardeşler. i̇bn Küllab kardeşler Cehmiye'ye karşı oldukça mücadele etmiş. Ve Ehl-i Sünnet'e de Eş'ari'den daha yakın olan bir kimseydi. Yani İbni Cehmiye'nin o sapık düşüncelerine karşı alabildiğine mücadele eden bir kimseydi. Onların Allah Azze ve Celle'nin isimlerini reddetmiş olmasına, sıfattan reddetmiş olmasına, Kur'an mahluktur hususundaki bir birtakım hususlarda ileri gitmelerine, sonra Rü'yetullah meselesinde Cehmiye'ye karşı alabildiğine mücadele etmiş ve onlara reddiye vermişti. Daha sonra eşari varislerinin aracılığı ile ehli sünnetten daha ziyade muhteziliğe meyreden oldular eşariler. Yani eşarilerin ilk kısmı eşarilerin ilk kısmı İbn-i Küllaba yani mutakaddimin ilk eşariler dediğimiz eşarilerin ilk kısmı İbn-i Küllaba bu düşüncelerinde tabi iken ikinci kısım sonraki eşariler maalesef burada da kalmamış ve aklı bu anlamda Gerekmediği yerlerde koşturdukları içinde ne yaptılar? Onlar e, mutezileye meyleder oldular. Ki yine İbn-i Eş'ari'den, Cüveyni'den, Razi'ye kadar, mesela İmam Gazali'ye kadar, İmam Razi'ye kadar bir çözülme olduğunu görüyoruz. Yani İmam Eş'ari'nin görüşlerini en meşhur savunanlardan mesela bir tanesi, e, İmam Gazali olup, aynı zamanda Fahrettin razi Allah onlardan razı olsun, Allah onları affeylesin, bunlar olsun. İşte Eş'ari'nin bu düşüncesini savunan bu gibi düşünürler, kendi dönemlerine baktığımız zaman aslında Eş'ari'den biraz daha akılcılığa meylettiklerini görüyoruz. Gerçi İbri Kesir'in e, ve alimlerimizin aktardığı şekliyle Fahrettin Errazi'nin görüşünden dö döndüğünü ne yapıyoruz? O görüşünden döndüğünü biliyoruz. Hatta bazıları, yani bunu çok e, ispat etmek imkanına sahip değiliz. E, fakat bazıları ki inşallah öyledir, bazıları İmam Gazali'nin bu düşüncesinden döndüğünü, sonradan hadise döndüğünü biliyoruz. Hatta vefat ettiği zaman göğsünde Bukhari'nin olduğunu biliyoruz. Ki İmam Gazali e, ilminin derinliğiyle beraber hadis hususunda zayıf olduğu ümmetin bütün alimlerince ittifakla kabul edilmiş bir gerçek. Fahrettin razi ise kitaplarına baktığınız zaman kardeşler özellikle fırsatını bulduğu zaman o dönemde ehl Sünnet ve Cemaat'in bu düşüncesini savunanlara siz müşebbihesiniz diye tabiri caizse Eşari'nin düşüncesini savunma adına saldırdığını görüyoruz. Ama gelin görün ki kendisi de Allah'a hamdolsun sonradan o görüşünden vefatından önce ne yapmış? Dönmüş ki bunun delilini de ne yapmıştık? Bunun delilini de ilk dersimizde kendisinden aktarmıştık. Ama şunu görüyoruz kardeşler. Yani ilk eşariler, mesela İmam Eşari'nin kendisi Cüveyni, bu döneme baktığımız zaman bunların düşüncelerini sonraki dönemde savunan alimler Fahrettin Razi ve İmam Gazali gibi kimseler. Ve bunlar ne yapıyorlar? Bunların bu düşüncelerini savunmuş olmalarına baktığımız zaman bunların... Aslında İmam Eş'ari'den ve Cüveyni'den biraz daha akılcılığa meylettiklerine ve akli metotları kullandıklarına ne yapıyoruz? Şahit oluyoruz. Ve İbni Küllab kardeşler hicretten 243 sene sonra ne yapmış? Vefat etmiştir. 243 sene vefat etmiştir. Dediğimiz gibi İmam Eş'ari İbni Küllab'ın bu düşüncelerde de etkilenmiştir. Küllaviye dediğimiz mezhebin işte bahsettiğimiz durumu budur. Ve ehl-i sünnet vel cemaat ile cehmini ve mutezile arasındaki oluşumu gerçekleştiren kişi i̇bn Küllab olmakla beraber isim ve sıfat hususunda eşariyeden mi, maturiyeden ehl-i sünnet düşüncesine çok daha yakın idi. Peki eşariye mezhebi nedir? Ki bugün özellikle eşariye ve maturiyye üzerinde durabildiğimiz kadar durabileceğimiz, yani vaktimizin imkan verdiği müddetçe duracağımızı e, ifade etmiştik. Ki belki sıkıştırmak biraz zor olacak. Çünkü gerçekten eşariye ve maturidiyenin e, özellikle düşüncelerini İslam ülkelerinin çoğunda e, halifeliğin de bu görüşleri verimsemesi akabinde Müslümanlara sirayet ettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Aslında bunları biraz daha açıklama gereği belki hissederiz ama çok fazla detaya girmek istemiyorum. Şöyle biraz kaba taslak. Artık Eş'ariye denildiği zaman aklımıza ne gelebilir? Ya da Maturidiye'nin temel düşüncesi nedir ve ikisi arasında farklar var mıdır? Bunlar hususunda ne yapacağız? Biraz kelam edeceğiz inşallah. Peki isim ve sıfat tevhidinde isim ve sıfatla Rabbimizin isimlerinde ve sıfatlarında tevil'e giden ve kelam ilmiyle maalesef iştigal etmiş olan eşariye mezhebinin durumu nedir? Görüşleri nedir? Eşariye mezhebi kardeşler hicretten sonra 260 yılında doğan ve 324 yılında hicri olarak 324 yılında vefat eden Ebul Hasan el-Eşariye aittir. Ki yani ortalama 9.00-9.50 senelerinde miladi takvim olarak vefat dönemi o zamanlara geliyor. Ebul Hasan el-Eş'ari kardeşler 40 yaşına kadar mutezile mezhebindendi. 40 yaşına kadar mutezile mezhebindendi. Ve yaşadığı ve geliştiği yerler doğrudan bu ihtilafların tam merkezlerindendi. Yani mesela Basra bölgesi. Yani bu ihtilafların yaşanmış olduğu o e, Ahmet bin Hanbel gibi Ehl-i Sünnet'in sıkıntı çektiği o mihne döneminin akabinde o sıkıntıların bizzatihi yeşerdiği topraklarda yaşayan bir kimse olarak Ebu Hasan el-Eş'ari kardeşler 40 sene boyunca Mutezile'me sevimdendi. 40 yaşına kadar yani e, 40 senedir ya 40 yaşına kadar diyelim. Öyle daha isabetli. 40 yaşına kadar Mutezile görüşündeydi. Aynen Mutezili olanlar geçen hafta işlediğimiz Mu'tezilen mezhebinde olanlar neyi savunuyorsa İmam Eş'ari de aynısını savunuyordu kardeşler. Fakat İmam Eş'ari bir gün işte Basra'daki Mu'tezilenin şeyhi olan Ebu Ali el-Cübbai'nin evinde ki kendisinin evinde büyümüştü zaten. Hatta e, üvey babası olarak e, aktaran alimler de var. Onun evinde büyümüştü ve Ebu Ali el-Cubbâi'nin düşüncelerinden ne yapmıştı? Etkilenmişti. Yani mutezile mezhebinin düşünceleri kendisinde vardı. Fakat bir gün evde Ebu Ali el-Cubbâi ile el-menzile beynel-menzile teyn meselesinde büyük günah işleyen, küçük günah işleyenler işte Allah küçükken ölene bu imkanı vermiş midir? Sonrakinin durumu nedir? Büyük günah işlerin neden kafir olsun ki tartışması Ebu Ali el-Cubbai ile İmam Eş'ari arasında geçer. Ve o evde böyle bir ilmi tartışma yaparlar ve İmam Eş'ari Ebu Ali el-Cubbai'nin mutezile düşüncesinde bir takım açıklar olduğunu hisseder. Bir takım açıklar olduğunu hisseder. Ve sonra ne yapar? biliyor musunuz? Sonra... 40 gün boyunca insanların yanına çıkmaz bu kimse. Yani bir aydan fazla 30 40 50 gün insanların içerisine çıkmaz. Çekilir bir tarafa. Düşünür, düşünür, düşünür. Okur, okur, okur. Eserlere bakar. Düşüncelerini tartar. Bakın 40 yaşına kadar savuna geldiği, hararet ile desteklediği Mutezile düşüncelerinin hepsini masaya yatırır. Ve gerçekten yani aslında bu hususta övmemek mümkün değildir. Birçok insan, birçok insan önceden savuna geldiği düşüncelerden dönmüş olmayı Allah bizleri korusun sanki bir zul gibi algılar. Ama bu kişi hem de meşhur olmasına rağmen, malum olmasına rağmen 30-40-50 gün evinde kalır, düşünür, taşınır. Delilleri irdeler, hepsini yapar ve ondan sonra çıkar bir gün mescide kardeşler, mescitte der ki, ey insanlar ben kimim? Onlar derler ki, biz seni tanıyoruz, sen Ebu Hasan el-Eş'ari'sin. Benim neyi savunduğumu ve hangi görüşlerde olduğumu biliyorsunuz değil mi der. Tabii ki biliyoruz derler. O da diyor ki, bilin ki vallahi ve billahi. Ben o görüşlerin hepsinden Allah'a sığındım. Onlar yanlışmış. Benim savunduklarımın tamamı özellikle işte mutezile meslemini mutezile yapan düşüncelerdeki akli ekol yanlışmış ve bu şekilde ondan döndüm. Bu herkese malum olsun diye ne yapar? Açıkta mescitte insanlara bunu ilan eder. Mutezile görüşünü terk eder. Akıl işi böyledir kardeşler. Akıl işi Dediğimiz gibi insanı gerçekten gayetsiz olan şeye yönlendirir. İmam-ı Şafi kendisi öğrencilerine ne yapmıştı? Kelam ilmiyle iştigal etmelerini yasaklamıştı. Bir gün geldiği zaman öğrencilerinin kelam ilmiyle uğraştıklarını görünce yani akıllarıyla Allah'ın zatı sıfatları hususunda ileri geri konuştuklarını görünce siz benim diyordu kelam ilmine girmediğimi, kelam ilminden habersiz olduğumu mu zannediyorsunuz? Şüphesiz ki ben kelam ilmine girdim diyordu. Fakat alim tu en la gayet ama ben kesinlikle gördüm ki kelam ilminin bir gayesi yok. O yüzden önceden kelam ilmiyle uğraşmış, kelam ilmiyle iştigal etmiş olan bir kimsenin yanına köylü bir bedevi gitmişti. Hani derler ya nisaburun yaşlı kadınları itikadı üzerine öl daha iyi. Çünkü onlar ikrar ederler. Kabul ederler, canlarını verirler, şüphede duymazlar. Bir gün o sıradan halktan bir tanesi, ilim, kelam ilminde çok ileriye gitmiş bir kimseyle karşılaşır. Ve itikatla ilgili tartışırlarken, konuşurlarken, kelamcı ona der ki, o kelam ilmiyle uğraşmış olan kişi ona der ki, Ey kişi, senin Rabbin hakkındaki itikadın nedir? O da sayar, benim itikadım şudur, budur, şöyledir. Kelam ilmiyle iştikal etmiş olan o yaşına kadar, Kelam ilmiyle uğraşmış olan kişi ona der ki, sen bu söylediklerinde kalbin tatmin mi? Yani senin bu söylediklerinde kalbin tatmin mi? Adam der ki, vallahi çok tatminim, hiçbir şüphem yok. Yani bunu tereddüt edecek aklıma bir şey bile gelmez deyince, o kelam ilmiyle uğraşan kişinin gözünden yaşlar akar kardeşler. Yaşlar akar. Keşke, vallahi biz kelam ilmiyle öyle şeylere daldık ki. Öyle Allah'ın sıfatları, isimleri, bunlar hakkında Allah'ın zatı hakkında öyle yerlere daldık ki vallahi neye inandığımı ben de bilmiyorum der. Ve ağlamaya başlar. Yani hani derler ya Ya, ya leyteni müttu'al mi e, ke'aca izi neysabur keşke nisabur'un yaşlı kadınların itikadı üzerine ölmüş olsaydım derler ya işte bu da öyle. Kelam ilmiyle siz aklınızı Gerekmeyen yerlerde koşturursanız işte böyle tostlarsınız. Çünkü Allah Azze ve Celle ve la tekvü ma bihi ilm. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme diyor. Sen Allah'ın zatı hakkında düşünmekle emrolunmadın ki. Sen Allah'ın zatı hakkında, sıfatları hakkında, isimleri hakkında bildirdiğine iman et. Gerisini bırak, gerisi Allah'ın yarattıkları ve gücü kudreti hakkında düşün. Tefekkür et. Allah'ın yarattıkları hususunda Allah'ın azametini gör. Bunlarla uğraş. Siz kelam ilmine girdiniz de Allah'ın zatı sıfatları isimlerini aklınız doğrultusunda algılamak yoluna ettiniz. Dolayısıyla böyle yanlışa gireceksiniz. Allah Azze ve Celle ayetinde يَسْأَلُونَكَ yes عَنِ ruh. Sana ruhtan sürer. De ki ona çok az bir bilgi verildi size. Onun hakkında, ruh hakkında ise çok az bir bilgi verildi diyor Rabbimiz. Öyleyse ruhu tam anlamıyla anlamak gayesini güden bir yaklaşım ister küfür adına ister İslam adına olsun mutlak olarak ileride çamura batmaya mahkumdur. Çünkü sen hakkında bilgin olmayan şeyin adına düşüyorsun. Ve o kerem ilmiyle iştigal etmiş olan kişi ağlıyordu. Bir taraftan ağlıyor ama ben diyordu. Bu kadar sene güya ilimle iştigal ettim, bilgilere iştigal ettim ama niye inanacağımı ben de bilmiyorum. Ve bu şekilde gözlerinden yaş akıyordu. İşte İmam Eşari'ye de aklı mutlak denge unsuru alan mutezile görüşünden bu şekilde meyletti kardeşler. Bu şekilde meylettikten sonra İmam Eşari'nin hayatında ikinci bir dönem başladı. Ve bunun üzerinde ikinci dönem ney kardeşler? İşte ikinci dönem dediğimiz İmam Eşari Rabbimizin konuşma sıfatı ki biliyorsunuz mutezileler Allah'ın kelam sıfatını reddederdir. Kur'an'ın mahluk olduğunu da reddederler. E, Kur'an'ın mahluk olduğunu ifade ederler. Yine Rabbimizin mesela rıza sıfatını reddederler. Gazap, buz, suht yani aşağılama, azaplandırma sıfatını reddeder mutezileler. Eş'ariye bu hususlarda İbn-i Küllab'a uydu kardeşler. İbn-i Küllab ne yapıyordu? İbn-i Küllab bütün isim ve sıfatları ispat ediyordu. Sadece ihtiyari sıfatları reddediyordu. Yani tevil ediyordu. Zaman ve zemine bağlantılı olarak mesela Rabbimizin dediğimiz gibi arşa istivası olsun, gecen son üçte birinde inmiş olması gibi sıfatlarını İbn-i Küllab sadece bunları tevil ediyordu. İşte İmam Eş'ari bu hususta İbn-i tabi oldu. İbn-i Küllab'a tabi oldu. Şimdi şu hususa burada bir açıklık getirelim kardeşler. Bakın şuraya dikkat edin. Bunu özellikle söyleyelim. Bugün e, gerek piyasada yazılı olan kitaplar, gerekse e, herhangi bir araştırma hususunda kitaplarla iştigal eden kardeşler şunu görürler. İmam Eş'ari'nin hayatında isim ve sıfatlar ile alakalı iki farklı görüşünün olduğunu açıkça herkes bilir. Yani bu İmam Eş'ari'nin araştırmasını yapan herkes tarafından bilinen bir gerçek isim ve sıfatlar Rabbimizin isim ve sıfatlarını tevil etmeli miyiz etmemeliyiz hususunda. İki farklı görüş olduğu kesin. Mesela nedir? Biz dedik ki ehli sünnetin alimlerinin de bir kısmının da bir aktardığı gibi İmam Eş'ari hayatından önceki dönemlerinde tamamen ehli sünnet vel cemaate dönmüştü. Yani İbni Küllab'ın bu görüşlerinden de bir kademe ilerlemiş ve ehli sünnet ve cemaate tabi olmuştu. Mesela El İbana isimli eserinde ki biz biz bunu ilk dersimizde aktarmıştık kardeşler. El İbana isimli eserinde İmam Eş'ari Allah'ın isim ve sıfatlarının tamamının geldiği gibi kabul edilmesi ve tevil'e gidilmemesi gerektiğini söylüyor. Bunu söylediği de bir kesin. Yani bu iftira değil. Bugün İmam Eş'ari yok. O görüşte değil diyenler dahi bunu İmam Eşari'nin böyle söylediğini kabul ediyorlar. Ama diyorlar ki İmam Eşari'nin kitaplarında biz bir yerde tevili görüyoruz. Bir yerde de tevil edilmemesi gerektiğini söylediğini görüyoruz. Dolayısıyla hangisi sonraki görüşü? Tevil edilmesi gerektiği görüşü sonraki görüşü derler. Biz diyoruz ki hayır. İmam Eşari'nin tevil edilmemesi gerektiği görüşü sonraki görüşüdür. Bizim bu görüşümüzü doğrulayan hakikat nedir? İşte bizim bu görüşümüzü doğrulayan hakikat şudur. İmam Eş'ari aslen Mu'tezile mezhebindeydi. Mu'tezile mezhebinde olan bir kimsenin tamamen ehli sünnete dönmüş olması ve sonra tekrar yoruma dönmüş olması çelişkilidir. Çünkü İbni Küllab zaten Küllabiye mezhebi zaten ehli sünnetle Mutezile arasındaydı. Ve biz kitaplarındaki bazı şeylerin yoğunlukla tevil olduğunu görmemiz, ölümünden önceki döneminde sonraki görüşlerini kitaplarına aşırı derecede işleme fırsatını bulamamış olmasının hiç tevil edilmemesi gerektiği hususunda en son kanaat sahibi olduğu kanaatine bizi götürüyor. Dolayısıyla İmam Eş'ali ne yapıyor? Sonraki dönemlerinde de bundan da tamamen Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in İsim ve sıfatlarındaki. Şuraya dikkat ediyoruz kardeşler. Yani Küllabiye mezhebi, Maturidiye mezhebi ve Eşariye mezhebini alimlerimiz Mu'tezile ve Cehmiye gibi sapık fırka olarak görmezler. Çünkü Eşariye'de, Küllabiye'de ve Maturidiye'de her ne olursa olsun Nas'a bağlı kalmak vardır. Yani mesela Mu'tezile'nin sapıklığıyla bunların yanlışı bir olur mu? Mu'tezile aklım bunu kabul etmiyor diyor. Aklım bunu kabul etmiyorsa mutlaka yorumlamalıyım diyor. Şimdi bu sapık düşünceyle mesela İmam Maturidi gibi Kur'an'da müteşabih ayetler var. Bunları akıl kabul etmiyor diye değil. Bunlar aklın da anlayacağı şekilde diğer ayetlere göre tevil edilmelidir görüşü. İkisi arasında şüphesiz ki fark var. <gülüyor> Cehmiye zaten mutezileden de sapık. Mutezile ister muhkem ayetler olsun, ister akıl olsun, bunlar hadis olsun bunlara hiç bakmıyor zaten. Akla uyuyor mu uyuyor, uymuyor mu mutlaka tevil olacak. Ne olursa olsun. Bu sapık. Eş'ariyede, Küllabiyede ve Maturidiyede ise ne var kardeşler? Biz Kur'an'daki bu tür müteşabih olan isim ve sıfatlardaki ayetler gibi hususları Kur'an'ın diğer ayetleri doğrultusunda muhkem ayetleri doğrultu tevil'e gideriz diye tevil etmişlerdir. Dolayısıyla arasında ne vardır? Fark vardır. Fakat bu Mutezile ile Eş'ariye ve Maturidi arasında farkın olması Eş'ariye ve Mutezile'nin görüşlerinde doğru olduğu anlamına tabii ki gelmiyor. Devam ediyoruz. Eş'ariye hususu kardeşler. Ve dediğimiz gibi daha sonra İmam Eş'ari Zekeriya İbn Yahya Es-Saci ile görüştü ve ondan da Ehl-i Sünnet ve'l-Hadis'in usulündeki bu takım bir takım kaidelerini yaptı bu sefer aldı. İşte Sa'ci basları Sa'ci şeyhi ki kendisi hafız idi ve sonuçta sonuna ömrünün sonuna doğru da Bağdat'taki Hanbelilerden etkilenmişti İmam Eş'ari ve Ehl-i Sünnet'in görüşüne dönmüştü. Eş'arilerin kardeşler, sonrakileri ise, İmam Eş'ari'den sonraki Eş'arilerin sonrakileri, Cehmiye ve felsefecilere doğru maalesef meylettiler. Ve sadece güya aklı olan, akli olan sıfatları kabul ettiler ve onun dışındakileri mutlak tevil etme gereğini duydular. İşte bu çözünürlüğü biz nerede görüyoruz? İmam de olsun, Fahrettin Razi'de olsun, mutezilelere ve cehmiyelere ve diğer felsefeci sapıklara İslam adına karşılık verirken dahi akli metotta ileri gitmiş olmalarından ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ve Eş'ariye mezhebi bu bağlamda ne yapmıştır? Yine İslam ülkelerinde oldukça yaygınlaşmıştır ki hilafetin Bağdat'ta olması ki bir dönem kesilmişti sonraki dönemde bunu geçenki derste işlemiştik kardeşler ve daha sonra e, ilim talebelerinin gerçekten Bağdat'ta bulunmuş olması ve Abbasi hilafetinin sonrakilerinin de bu görüşü desteklemiş olmasını yaptığı bu görüşünde yayılmış olmasına sebebiyet verdi ve Eşarilerin bu düşüncesi peki ehli sünnet halk olarak ehli sünnette varken nasıl halka nüfuz etti kardeşler? Yani böyle bir soru, soruyu da sorabiliriz. Yani mesela İmam Maturidi'nin isim ve sıfatlarda Ebu Hanife gibi düşünmediğini açıkça ifade edebiliriz. İmam Eş'arili'nin de o önceki görüşlerinde ve sonradan Eş'ari adını yayılan görüşlerinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in isim ve sıfatlarda Rabbimizin isim ve sıfatlarındaki yaklaşımında ya ve cemaattenin ayrıldıklarını görürüz. Peki halka bunlar nasıl nüfuz ettiler? Halka nüfuz etmeler sebebi şuydu kardeşim Mesela eşariler, hanbelilere yakındılar. Ve halklar, bazı çevreler, bunları doğrudan kabul gördüler. Yani mesela İmam Maturidi, evet, ameli safhada, diğer hususlarda, görüşlerine takip etmede Ebu Hanife'ye uymuştu. Yani bunu da söylüyordu zaten İmam Maturidine. Ebu Hanife'den yaklaşık 300-250 200 250 sene sonra yaşamış olan bir kimse olmakla Ebu Hanife'ye uyduğu zaten söylüyordu. Ve İmam Maturidinin düşünün ki o dönemde hep bu tartışmalar var kardeşler. Düşünün ki o dönemlerde hep bu tartışmalar var. Ve dolayısıyla İmam Maturidi, mutezilelere, cehmiyelere ve o sapık görüşlere karşı İslam'ı savunma adına bunları ifade ederken Hanefi mezhebinde gözükmüş olmasından dolayı halk Ebu Hanife'nin de isim ve sıfatlarında aynı İmam Maturidi gibi olduğunu zannettiler. Ve bundan dolayı sonradan bunu fark edenler ne yaptılar? Biz akidede Maturidi'yiz, amelde Hanefi'yiz dediler. Akidiyede maturidiyiz, amelde hanefiyiz dediler. Ve bu sebepten dolayı da ki dediğimiz gibi yani ehl-i sünnet ve cemaatten zaten İmam Eşari'nin önceki görüşleri olsun, İmam Maturid'in görüşleri olsun bunların farklı olduğu yerler zaten isim ve sıfatlardaki tevil meselesi kardeşler. Yani başka herhangi bir şekilde haşa küfre sokacak, sapık fırkı olmalarını gerektirecek bir şey yok. Rabbimizin isim ve sıfatlarını Tevil hususunda akla meyletmiş olmaları sadece onları ehl Sünnet'ten uzaklaştıran bir nokta. Ve bu gibi sebepler ne yapmıştık arkadaşlar Dediğimiz gibi İmam Eşali'nin önceki görüşlerinin ve İmam Makturid'in görüşlerinin ümmete nüfuz etmiş olmasını sebeple kıldı. Şimdi eşariler, kardeşler, İmam Eşari'ye ve Eşari'ye mezhebinin o görüşü savunanlara, ki herkese maturidilerden de, biz şunu görüyoruz kardeşler, bunlar Allah'ın isim ve sıfatlarında, özellikle ihtiyari sıfatlarında, fiili sıfatlarında, ispata gittiklerini ve nefyettiklerini görüyoruz. Şimdi biz eşarilere diyoruz ki, siz, Allah Azze ve Celle'nin gerek isim olarak, gerek sıfat olarak zatının olsun, manevi olsun, fiili olsun allah Teala'ya ispat ettiğiniz ya da Allahu u Teala'da nefh ettiğiniz hususları hangi gerekçeyle ispat ya da hangi gerekçeyle nefh ediyorsunuz? Yani Rabbimizin zatî sıfatları olarak el, yüz, parmak izafesi ki Rabbimizin sadece biz var olduğunu Kabul eder ve keyfiyetini hiçbir şekilde ne yapmaz, keyfiyetine girmeyiz. Geldiği gibi kabul ederiz. Yine Rabbimizin her türlü isim ve sıfatlarını, Kur'an ve Sünnet'te geçen her türlü isim ve sıfatlarını geldiği gibi kabul ederiz. Rabbimizin kendisine nef ettiklerini nefret ederiz. Kur'an ve Sünnet neyi ispat etmişse, ehli Sünnet ve cemaat olarak ispat. Kur'an ve Sünnet neyi nefretmişse, ehlü Sünnet ve cemaat olarak nefret ederiz. Peki siz? Allah-u Teala'nın bir takım isim ve sıfatlarını mutlak tevil ederek ispatının dışına nefhine giderken hangi gerekçeyle gidiyorsunuz diye soralım onlara. Hangi gerekçeyle gidiyorsunuz siz? Şimdi onlar derler ki akıl kabul ettiği için ispat ve tenzih için nefh ederiz. Akıl kabul ettiği için ispat ve tenzih için nefh ederiz. Yani aklımız bizi böyle kabul ediyor. Aklımız kabul eden hususları ispat ederiz. Aklımızın kabul etmediği ve haşa güya sapıtmamıza sebebiyet verecek olan hususları da nefy ederiz. Şimdi biz diyoruz ki siz bunu yaparken kıstas olarak aklınızı aldınız önünüze. Ve sizin tek dayanağınız nedir? Sizin tek dayanağınız akıldır. Ve diyelim ki onlara biz sizinle ihtilaf ettik. Siz tefvil edilmesi gerektiğini söylediniz. Onların çelişkileri bir de şudur kardeşler. Bugün bu düşünceyle uyanlardan herhangi bir tanesiyle tartışın. Yani bunu gerek internet ortamında burada görebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Gerek dışarıda herhangi bir kimseli olabilir, hoca olabilir. Fark etmiyor. Onun size mesela şöyle dediğini görürsünüz. Derler ki Allahu Teala'ya keyfiyet yoktur. Öyle mi? A'menna ve saddakna. Derler ki siz Allah'ın eli vardır, Allah'ın yüzü vardır derseniz, Allah'ı yaratılmışa benzetirsiniz. Dolayısıyla bu küfürdür. Ona nasıllık belirlemek anlamına gelir. İyi de, şimdi biz ona diyoruz ki, peki sen Allah'ın işiticiliğini ve görücülüğünü kabul etmiyor musun? Ya tabii ki Allah işitir ve görür diyoruz. Biz de ona diyoruz ki, e peki sen Allah işitir derken Allah'ı diğer işitenlere benzetmiş olmuyor musun? Allah görür derken Allah'ı diğer görenlere benzetmiş olmuyor musun? Hayır olmuyorum diyor. E biz de diyoruz ki bizim dediğimiz bundan gayrı değil ki. Allah'ın eli vardır derken biz yaratılmışların eli gibidir haşa dersek bu benzetme olur. Biz geldiği gibi kabul ediyoruz. Biz geldiği gibi kabul ediyoruz. Nasıl ki Allah'ın görmesi, başkalarının yaratılmışların görmesine benzemezse, nasıl ki Allah Azze ve Celle'nin eli başkalarının eline benzemezse, Allah'ın hakeza diğer sıfatları da başkalarına benzemez. Neden? Neden siz özellikle Allah vardır derken varlığına benzetmeyeceğinizi düşünüyorsunuz? Neden siz Allah işitir, görüşür ya da konuşur derken diğer konuşmalara benzemez diyorsunuz da, Niye el yüzü vardır deyince diğer yaratılmışlara benzetme gereği duyuyorsunuz ki? Buradaki dengeniz ne? Bakın ihtilaf halindeyiz değil mi kardeşler? İhtilaf halindeyiz. Eş'ari ve maturidilerle bu hususta, isim ve sıfat hususunda ihtilaf halindeyiz. Biz diyoruz ki tamam ihtilaf ettik. Ne yapacağız kardeşler? Müslüman olarak biz ihtilaf haline düştüğümüzde üzerimize düşen şey nedir? Yani Allah azze ve celle bu ümmeti herhalde ihtilafta çıkış kapısını göstermemek şeklinde bir sıkıntı içerisinde bırakmamıştır ki Allah'a hamdolsun. Rabbimiz bize çıkış yolunu göstermiştir. <Sessizlik> ve entezaatun fihi in ferudduhu ila ve Rasul. Bunu Allah'a ve Resul'üne götürün diyor. Ha. Geldik. Biz de onlara diyeceğiz ki eğer ki biz ihtilaf ettiğimiz hususta Allah'ın emrine uyarsa kurtuluşa ereceğiz. Ne yapacağız? Kur'an ve sünnete gideceğiz. Haydi Kur'an'a ve sünnete gidelim. Peki Kur'an ve sünnette neyi görüyoruz biz? Kur'an ve sünnette neyi görüyoruz? Kur'an'ın bu tür hususlarını hiçbir şekilde tevil etmediğini, tam tersine Kur'an'ın bunlara müteşabih olarak isimlendirdiğini, ki özellikle ikinci ikinci dersimizde yoğun bir şekilde ehl-i sünnet alimlerinden, müfessirlerimizden müteşabih ayetlerle ilgili nakiller yaptık kardeşler. 18-20 tane alimden farklı nakilleri aktardık. Hatırlarsınız, derse katılan kardeşler hatırlardır. Şimdi biz diyoruz ki Kur'an'da ve sünnette bunların neyini görüyoruz? Kur'an'da bunların Rabbimizin zatı ile, isimler ile, sıfatları alakalı hususların belirtildiğini, ve belirtilmekle beraber yorumunun yapılmadığını ne Kur'an'ın ne de sünnetin Kur'an'ı yorum yapmadığını bunlara geldiği gibi müteşabih olarak iman edilmesi gerektiğini biz Kur'an ve sünnetten bulduk. Ve biz bir tek sahabenin elden kasıt şudur, yüzden kasıt şudur, parmaktan kası şudur, Allah'ın işte ayağını basmasından kasıt şudur gibi ne gelirse bunların Sahabe tarafından da hiçbir zaman yorumunun yapılmadığını görüyoruz. Ve bunda herhangi bir ihtilaf yok. Peki siz bunu ne adına yapıyorsunuz? Gelin şimdi söyleyelim. Ve eşarilere ve maturidilere biz diyoruz ki, Kur'an'daki bu ayetler ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatı'ndaki hadislerde geçen hususları tevvil etmek. Bakın kardeşler, bir gün Bedevi'nin bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte Allah bir kulunun şu durumuna güler dedi. Bunu söyleyen Allah'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İşte bir kul bir kulu öldürür ve sonra kendisine tövbe eder. O da cennete gider. Allah bu iki kulun haline güler. Ya da başka hadisler var bununla ilgili. Bedevi dedi ki ya Rabbi ey Allah'ın Resulü Rabbimiz güler mi? Bakın Rabbimiz güler mi? Çok açık ve net bir hadis ki sahih. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kalkıp da adama demedi ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kalkıp da adama demedi ki dur dur gülmek dedim de sapıtma ha. Allah'ın gülmesinden kasıt işte rahmet etmesidir falan demiyor ya. Demiyor. Demiyor. Allah'ı bizden çok daha iyi tanıyan Peygamber aleyhissalatü vesselam demiyor. Evet güler diyor. Ve siz diyorsunuz ki bunları böyle alırsanız insanlar Allah'ı yaratılmışa benzetirler ve sapıtırız. Siz Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisiyle insanları sapıklığa sürükleyeceğini sizin tevilinize muhtaç ayetlerin eğer teviliniz